Son aşamadayız. Üst yapıda da sona çok yaklaştık diyebiliriz. Bugün itibariyle alt yapıda şu anda tam üzerinde. Pisti tamamlamış oluyoruz. Yürü, yürü, yürü. Bugün Esila'nın oyuncaklarını yıkama günümüz. Bakalım Esila'nın oyuncakları. Evet, burada pisisi var. Pisisini de atıyorum. Şimdi tweeti vardı. Tweeti'yi bulalım, Pepe'yi bulalım. Esi, kapıyı açar mısınız? Oyuncakları almam lazım, yıkayacağım. İyi, tamam, yıkamayacağım, vazgeçtim.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 Ama bak çok kirlenmiş Esila bakar mısın şunun pisliğini kokuyor. Evet arkadaşlar atıyoruz şimdi. <gülüyor> Esila, atmamız lazım. Hayır, yıkanması lazım. Yıkanması lazım bunları lütfen. Yıkamışlar. Ağlama, hayır ağlamak yok. Ağlamak yok anneciğim. Evet Esila'nın en sevdiği oyuncağı atmak zorundayız. Anneciğim yıkansın. Yıkansın. Tamam mı? Yıkansın hemencik kuruyacak. Esila Hayır yıkamamız lazım. Esila. Anneciğim lütfen. Esi yıkanacak. Esila. Hayır yıkanacak. Hayır bırakır mısın? Esila Ağlama yıkanacak. Esi. Yıkanması lazım. Bana bakar mısın? Esi bana bak. Yıkanacak. Hayır. Ama bakar mısın? Nasıl? bak nasıl kokuyor çok kötü kokuyor bak bak Ay, bana bana bir bak çok kötü kokuyor anneciğim lütfen hadi git öbür, öbürünü de getir sen at makineye hadi sen çalıştıracaksın tamam pepe ama bak bak çocuklara göstereceğim bakar mısınız arkadaşlar pepenin yüzüne bakın pislenmiş pislenmiş hadi şimdi beraber atacağız makineye çalışacağız hadi şöyle hadi gel Anne. <gülüyor> anneciğim. Esila Esila yeter hayır Esila kapattı tam açılmıyor kilitlendi Esila Esila ama neden böyle yapıyorsun Aynen. ama olmaz ki anneciğim öyle hayır çıkarma Esi çıkarma yapacağız hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> <Annenim lazım. gülüyor> hayır Evet makineyi çalıştırdık. Esri hala ağlıyor burada arkadaşlar. Esri hala... Ya, baba, baba... Bak dönecek şimdi. Hiç üzülme hemen yıkanacak. Hemen yıkanacak. Hemen hemen. Bakın nasıl çok sığındı. Esri. Esri. Benim hem ev kalmadı. Aha dönüyor bak. Benim hem ev sakın elleme sakın elleme hayır aşkım yıkansın hemen çıkartacağım hemen çok çabuk yıkanacak çok çabuk yıkanacak ağlama ama bakar mısın ne kadar güzel yıkanıyor Esila. Esila, Esila hayır hayır elleme hayır. hayır Esila. bak buraya detajdan döktün hadi çık buradan çıkıyoruz hayır tamam yıkansın onlar ama boyadın çok kirlenmişler ya ya. hadi gel hadi kalk yazık, hayır hadi gel yazık, ama bak bunu yıkamadım onu yıkamadım onu yıkamadım onu da atarım o zaman atayım mı bunu da o zaman bunu istemiyor musun Tamam Evet arkadaşlar E silah çok sinirlendi sepeti kırdı görüyorsunuz çamaşır sepetimi kırdı hepsini attım yıkıyorum sepetimden de oldum sinirlendi yere attı bunlar burada yıkansın hemen çıkartacağım bunu şimdi bir bakayım ona bakayım nerede aç kapıyı sepetimi neden kırdın kapıyı aç sepetimi neden kırdın?